Gönlümüze ferahlık versin, işlerimize bereket, güzellik versin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Tevhidde bir araya gelen sanlı kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle kavmimize hidayet etsin. Onların işlemiş olduğu günahlardan bizleri mesul tutmasın. Allah Azze ve Celle içimizden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin ve bizleri hayra sevk etsin. Bizleri de nasihat tutanlardan eylesin. Evet kardeşlerim, iman derslerine devam ediyoruz. Bugünkü mevzumuz konuların, babların en şereflisi olan Allah Azze ve Celle'ye iman babıdır. Konuların en üstünüdür, en şereflisidir. En yücesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye iman, onu tanıma, onu bilme, onu birleme, insanları ne yapar? Kendine getirir. Aleykümselam ve Rahmetullah Çeker, çevirir ve karakterli, dürüst, yiğit, güvenilir, sözü dinlenir, toplumda lider olan insanlar vasfını kazandıran duruma gelir. Bunun en basit örnekleri Allah Azze ve Celle'yi insanlara anlatan kim Mesela. peygamberler, değil mi? Bütün peygamberler kavimleri içinde hep ne olmuştur yücelmiştir, övülmüştür. Her türlü fıtri hasletlerinde hiçbir arıza ne yapılmamıştır? Görülmemiştir. Bütün peygamberlerin Kur'an'daki bize gelen haberlerine baktığımızda Allah Azze ve Celle'ye tevekkülleri, sığınmaları, istemeleri, sevgileri, güvenleri, korkuları yani hangi vaptan bakarsak bakalım hepsi evde, Kamil'de, kamil sıfatlarda. Hiçbirinde şek şüphe bir şey var mı? Yok. Demek ki Rabbını bilen insanın imanında ne olurmuş? Düzgün olur, kemalat eylermiş. Çünkü korktuğuna karşı... Aleyküm selam var. Selam. Evet, hoş geldin. İşte Allah Azze ve Celle'ye iman, Allah'ı tanıma, onun sıfatlarını bilme, onu birleme, bütün ibadetlerde birleme ve yapılan ibadeti ona takdim etme, insanı öyle bir hale getirir ki hele hele mümini, mesela küçük şirk meselesinde işlediğimiz gibi hatırlayacak olursanız, bir gün diyor aleyhissalatü vesselam yanımıza geldi. Bizse diyor deccal'dan konuşuyorduk diyor. Bizse ben size diyor bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? Ver Allah'ın Resulü bu küçük şirk veya saklı şirk, riyad dedi diyor. Bu nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü en iyisini bilendir dedik diyor. İşte aleyhissalâtu vesselâm önce şeklen tarif ediyor. Biriniz namaz kılsa, namaz kılarken birinin onu izlediğini görse, namazını güzelleştirse bu nedir? Küçük şirk diyor. Ve başka bir rivayette, kap karanlık bir gecede simsiyah bir kayanın üzerinde kapkara simsiyah bir karıncanın yürüyen ayak sesine benzerdir. Şimdi bu kadar tehlikeliyken, dev da büyük bir belayken peki şu soruyu herkes kendine bir sorsun. Allah'ı tanıyan, Rabb'ına tevekkül eden, onu seven, ona sığınan, ona ibadet eden bir mümin Allah'tan gayrı kimin taltifini ister ki? Ha? Ben şunu yaptım da falan beni övüsün. Onun övgüsünü ister mi? İstemez. Hangi peygamber birilerinin övüncünü isteyecek şekilde bir harekette bulundu? Hiçbiri. Bizim için örnek nedir imanda? Ha? Sahabelerdir, sahabenin yaşantılarıdır. Ahireti uman. Allah'a kavuşmayı arzu edenler içinse aleyhissalatü vesselam'dır. Öyleyse kardeşlerim Allah'ı tanıdıkça insanın imanı da imanıyla aynı şekilde neleri düzeliyor? Karakterleri de konuşması düzeliyor. Çünkü söz söyleyecek ya hayır konuşacak ya şer. Hayır konuşursa başına ne geleceğini, şer konuşursa başına ne geleceğini ne yapıyor? Biliyor bir Rabb'i olduğunu biliyor. Rabbine karşı sorumluluk sahibi olduğunu biliyor. El rahat hareket edemeyecek. Ayak istediği yere ne yapamayacak? Gidemeyecek. Çünkü bir gün olacak, ağız mühürlenecek, bütün ağzalar ne yapacak? Dile gelecek ve yaptıklarını bir bir ne yapacak? İtiraf edecek. Hatta hadisi hatırlıyor musunuz? Ben sizi korumak için diyor yalan söyledim diyor. Sizse diyor ateşe girmek için doğru söylüyorsunuz diye. Dil ne yapacak? azalara söyleyecek diyor demek ki Rabb'ı bilme Rabb'ı birleme insanı karakterli düzgün samimi bir mümin haline ne yaparmış getirirmiş geçen hafta Harun hocamız güzel bir derse başladı Allah sonuna da getirsin hepimize e, şuur ihsan etsin. orada güzel ifadeler kullandı Harun hocam yani Rabb'ı bilme Aynı zamanda da bir hadis sikretti. Hiç dikkat ettiniz mi? Allah Azze ve Celle'nin isimlerini bilen insan nereye gider? Basit bir kelime bu? Hepiniz ne arzuluyorsunuz? He? Hepimiz ne istiyoruz? Cenneti. Cennette cemali görmeyi değil mi? Allah'ın mükafatlarını görmeyi. Bak, hadis açık. Allah'ın isimlerini öğrenin. Ne diyor? denete girersiniz. Ama kuru kuruya saymanın insana bir faydası nedir? Yok. Celal derken ne olduğunu, bari derken ne olduğunu, alim deyince ne manaya geldiğini, samet dediğinde ne olduğunu insan ne yapacak? Bütün iliklerinde bir hissedecek. Allah görür. Nasıl görür? Karanlıkta da görür, aydınlıkta da görür, yerin dibinden de görür. Engelin içinde de seni ne yapar? Görür. Allah işitir dediğinde sen kısık sesle de konuşsan işitir. Kapalı kapılar ardından konuşsan da ne yapar? İşitir. Ha, öyleyse Allah Azze ve Celle görür, işitir. Bu sıfatlara iman ediyorsan, ikrar ediyorsan o zaman ona göre ne yapacaksın? Amel etmek zorunda kalacaksın. Çünkü kişi bir söz söyler. Bu söz Allah Azze ve Celle'nin gadabına gider ve karşılaştığında seni cehennemin en diplerine kadar ne yapabilir? Allah muhafaza atabilir. Allah hepimize hayır versin. Allah'a iman deyince burada da dikkat edilmesi gereken unsurlar var kardeşlerim. Mesela Bukhari'yi çoğunuz okudu değil mi? Orada İbn Abbas'tan bir nakil gelir. Allah kendisinden razı olsun. Sen Rabb'ını nasıl tanıdın diye bir soru soruluyor talikte. Ne diyor biliyor musunuz verdiği cevapta? Ha? Hatırlayanınız var mı? Kim dinini reyle, kıyasla, akılla anlamaya çalışırsa. Yanlış mı söylüyorum bir? Ha Öyle şöyle baktım. Ha. Ömrü boyunca eğri büğrü yollardan kurtulamaz diyor. Bak soru sorulan ne? Cevap başlangıcı ne? Gördünüz mü? ilim ehlinin verdiği cevabı. Demek ki önce Allah her meselede olduğu gibi. Allah Azze ve Celle'ye iman, isim ve sıfatlar girdi mi, akıl devreden ne yapacak? Çıkacak. Bakın şimdi isim ve sıfatlarda ayağa kayan, Allah'ın sıfatlarını kabul eden, bir kısmını kabul eden, inkar eden, tevil eden neyinle yapıyor? Olmaz olasıca aklıyla ilan. Aklı yapmaz zaten. Ya takdir edemiyor, ya gereği gibi kabul edemiyor veya Yunan kafirleri ne yapıyor? Ha? Bugün bizim kullanmış olduğumuz takvim esasında bazı isimler var. Nedir ona? Ağustos, Juli, Març. Kim bunlar? Ha? Hep ilah. Bunların tanrılar, ilahları. Peki ne bunlar? Aşk tanrısı, iyilik tanrısı, kötülük tanrısı, savaş tanrısı, zenginlik tanrısı. Peki bu isimlerin neden verildiğini biliyor musunuz? Allah'ı gereği gibi ne yapamamışlar? Takdir edememişler. Bütün bu sıfatların bir ilahta bir araya gelemeyeceğine inanmışlar. Akılları böyle demiş. Ve ne yapmışlar? İyilikle kötülük ne yapmaz? Bir olmaz, iyilik tanısı ayrıdır. kötülük tanısı ayrıdır demişler. Fakirliği veren falan, zenginliği veren filan demişlerdir. Yani bu zıt şeyleri bir araya ne yapamamışlar, toparlayamamışlardır. İşte Allah'a iman dediğimizde, bütün bu zıt duyguların toplandığıdır. İnsan sevdiğinden korkar mı? Hı? Korktuğuna sığınır mı? Korktuğundan ister mi? Allah'tan korkuyor musunuz? Evet. İstiyor musunuz? Evet. Seviyor musunuz? Evet. Sığınıyor musunuz? İşte tek zıt duyguların toplanıldığı tek ilah odur. Ama insanlar gereği gibi bunu ne yapamamışlardır? Takdir edememişlerdir. Allah'ın eli var demişler, cimri demişler haşa, kısa demişler, şöyle demişler, böyle demişler veya kudret demişler, hep akıllarını devreye sokarak ne yapmışlar? tevile gitmişler. Allah kendisinden razı olsun. İbn Abbas kim akıllıyla, değiller, kıyaslan anlamaya çalışırsa ömrü boyunca eğri büğrü yollarda ne yapamaz? Daha hakikaten de öyle olmuşlar. Rabbim bana kendini nasıl tanıtmışsa? Bak ifade geliyor şimdi. Nerede? Allah'ın kitabında. Resulü Sünnetinde nasıl bildirmişse olduğu gibi alır. Hiçbir teviline, teşrifine, teşbihine, teklifine gitmeden olduğu gibi alır, kabul ederim diyor. Demek ki isim ve sıfatlarda bir müminin takınacağı tavır nedir? Bitti. Allah arşa istiva etti, bitti. İstila diyemezsin. Orayı istila etti, kuruldu, şöyle oldu, taht kurdu, bunu diyemezsin. Allah'ın eli var, bitti. Nasıllığına, niceliğine ne yapamazsın? Giremezsin. O kadar. Sıfat nasıl geliyorsa böyledir. Ve biz Allah Azze ve Celle'nin kitabı derken, kitabında kendisini nasıl vasfetti derken, biz Allah'ın kitabını okurken ne yapıyoruz? Arapça inen şu Kur'an'ı anladığımız dile dökülen bazı kelimeler var. Buna ne diyoruz biz? Toplumda meal deniyor. Buna İslam ıstılahında mantuk denir. Biz önce Kur'an'ın isim ve sıfatlarda mantukuna muhatabız. Mefhumsa o mantuka Allah azze ve celle'nin yüklediği murad ilahidir. Bu mantuğu açıklayan ya bir ayet olabilir ya da bir hadis olabilir anatabildin mi? Bunun dışında bir şeye müracaat ederseniz isabet bile etseniz hata edersiniz. Çünkü vahyi açıklayan ancak nedir? Vahidir. Vahyin dışında açıklayanlara bakın. Bugün günümüzde en büyük ifsat, insanların bölünmesi, fikir karmaşası, akidede insanların birbirine düşmesinin altında yatan sebepler nedir? He? Bir gün o cehennem köpeklerinden biri gelmişti. Hadi hadiste geldiği için diyor. Falana gittik tekfir ettik diyor. Şimdi tefsir ulemalarından Ankara'nın büyük ulemalarından birine. Ulan dedim o kurt kolay kolay kendini tekfir ettirmez. Ne dedi siz ne dediniz? İşte biz dedik ki misakı sorduk. Hatırlanmayan bilinmeyen bir şey İnsanlar üzerinde hüccet olamaz. Muhtezilerin görüşü bu. Gittikleri adam da o. Adam denirse o da aynı bir olay. Dedim ki bu durup dururken kendini ne yapmaz? Tekfir ettirmez. Size ne dedi? İşte ben bunu Seyyid Kutub'un Fizilal'ı Araf 172'nin tefsirinde okudum. E siz dedim adamı tekfir etmişsiniz ama. Adam kendini kurtarmak için ne yapmış? Önümüze bir yem atmış. Kim demiş? Bir tefsir demiş. Şimdi en büyük ifsat, Allah'a giden yolu kesen, tahrife sizi yol açan, zihninizi bulandıran en büyük etkenlerden birisi, yani asıl tahrip edilen, insanları yoldan çıkaran mesele nedir biliyor musun? Tefsir adı altında yazılan kitaplardır. E şimdi sen dinini öğrenmek için Kur'an'ın tefsiri, fizilalı Kur'an diyorsun, gidiyorsun, bakıyorsun, okuyorsun, doğru diye ne yapıyorsun? Onu akide ediniyorsun. Bu sefer bakın, Peygamber'e sihir yapılmaz diyor. Gitti. Felaknas çöpe gidiyor. Ahit diyor. Böyle bir şey olmaz. Birinci Mısak gitti. Vahdetir vücut çift değildir diyor. Oh tasavvuşçuların hepsi kardeşin oldu gitti. Öbürüne gidiyorsun. Ebul, Ala, Mevdud. Hani dört terim okuyan o cehennem köpekleri var ya. Milleti okuturlar, saptırırlar İlah, rabdin diye. Halbuki Yoldaki işaretlerde, kavramlarda alınacak tek yer vardır. Neresi? Allah'ın kitabı. Resulullah'ın sünneti. Orada her işaret var. Tevhid mi? Sana çok güzel anlatıyor. Şirk mi? En kralını misal vererek anlatıyor. Ne diyor? Senin bir kölen olsa, işte ev, işte iş işte desen. Çalış, kazan, burada yat, ye iç. Ücretini gel öde, ben de seni azat edeyim desen. O da senin gösterdiğin yerde yese, iç, yatsa kalksa, işte çalışsa, ücretini başkasına ödese. Bundan memnun olur musun? İşte şirkin misal ediyor. Ne kadar basit bir anlatım. Çoban da anlar, varide anlar. Daha bunu ona buna şuna gidip de anlamanın bir şey var mı? Sen önce bunları bir öğren. Bakın Ebul Ala el-Mabdudi. Öyle diyorlar değil mi bismillah? Şimdi dört terimi yazan birisi. Bak kavramlar diyoruz. Neyi var bunun tefsir olarak? Tefimur Kur'an. Tef -Kur Peki. Bu neyi anlatıyor veli? Allah'ın anlatıyor değil mi? Allah'ın ayetlerini anlatıyor. Bak diyor. Gel şimdi. Hadisine kadar sahi olursa olsun. Ravi'lerine kadar sika olursa olsun. Akla ve mantığa uymadıkça hadis alınamaz diyor. Biliyor musunuz bu ifadeyi? Ama bunun önünde ne diyor bak? Bu karede bir ifade geliyor. İbrahim üç yerde yalan söylemiştir diyor Ali sallallahu aleyhi ve İkisi Kuranda sabit bunların biri de hadiste o sözlerin. Hani bugün yıldızın benim hasta olduğumu söylüyor. Öbürü işte kız kardeşimdi. Öbürü, he? Bana niye soruyorsunuz? Ona sorun sana. Sabit mi bunlar vahiyle? Sabit. Mevdude ne diyor? Bir peygamber asla yalan söylemez. Ne yaptı şimdi? İbrahim Aleyhisselamı akladı. Kim yalancı oldu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Buhari müstüm gibi rivayet perestler bunu uydurmuştur diyor. Kimi akladı şimdi? Allah Resulü'nü akladı. Kimi yakal yaraladı? Ha. Rivayet peresler diyor. Bak, bak, bak, bak. Arkasından da diyor ki hadis ne kadar sahi olursa olsun bak, söze bak. Raviler ne kadar sika güvenilir olursa olsun akla ve mantığa uymadıkça hadis alınmaz. E şimdi bu adamın tefsirini okursan sen Allah'ı tanıyabilir misin? Ha? Mesela bir eserinde diyor ki e, bu Beccal hadisini hiç okudunuz mu? İnkar ediyor. Neredeymiş bu şey diyor. Evet. Set diyor, şu diyor, bu diyor. Bak. Veyahut Allah Azze ve Celle e, Mülk Suresi 16-17'de kendisinin nerede olduğunu söylüyor mu? Evet. Peki Mevdud-i Ebul ne diyor. Yani bir gıcığım, bir alerjim falan yok mu insanlara? Yani bu toplumun neden bozulduğu, Allah'a iman meselesinde neden Müslüman netleşemedi bu, bu meseleye girmek için söylüyorum. Yoksa benim ondan, bundan veya mezar gazgınlığı işim yok yani. Bakın ne diyor ifadesinde. Ayet ne diyor? Göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz? Sıfat olarak yani Allah'ın ismi ve sıfatı ne? Gökte. Bu kadar. Bak ne diyor şimdi bu? Dünyacı dönüyor. Bir taraf karanlıkken bir taraf aydınlık. Şimdi gök buradayken bir yerde ne oluyor? Burada yukarıdaysa öbür tarafta aşağıda mı? La kabul etmiyorum desene şunu. Yani niye bu kadar lafı uzatıyorsun değil mi? İnkar edeceksin. Var ediyorum dede. Alnından öpelim. Yok. Senin kafana teşvişli sözler söyleyerek seni ne yapıyor? Tereddüte götürüyor. İmanını zayıflatmaya çalışıyor. Onun için kardeşlerim geçen sohbetimde de altında altını böyle çizerek söylediğim bir ifade var. Bir toplumun ifsadı iki şekildedir. Yani bu Allah'a iman meselesi olur, diğer meseleler olur, fıkhi bir mesele olabilir. Bir, ataları babaları taklitten. iki alimleri körü körüne taklitten hakkı bulamazsınız. Ataları taklit iyi bir Kur'an okuyucusu olmakla ne yapar? Geçer. Yani geçmese bile yüzde altmışı ne yapar? Geçer. Birçok surede Allah Azze ve Celle direkt uyarıyor. Ya hata etmişlerse, ya anlamamışlarsa hala onları mı taklit edeceksin diyor. Ama alimi taklit var ya, hani o diyorsa doğrudur, o söylüyorsa doğrudur. İşte bu adamı direkt ne yapıyor? Dinden çıkarma yoluna kadar gidiyor. Rab edinme meselesine kadar ne yapıyor? Götürüyor. Bugün bakın isim ve sıfatlarla alakalı, Allah'a imanla alakalı ne kadar tasavvufi kitap alırsanız alın, Allah Azze ve Celle'nin yarattığı eşyada hulur ettiğini, birleştiği esasına inanarak vahdetil vücudu isterler. Bu küfürdür kardeşler. Bu direkt şirktir. İnsanı dinden ne yapar? Çıkarır. Ve yazmış oldukları eserlerde aynen şunu yazarlar. Nakşilerin mesela alın bir kitabına bakın alın demiyorum. Okunacak bir kitap değil. Allah Azze ve Celle'nin demek ki mesela sema meselesiyle alakalı... Diyor ki Mehmet Zahid Khodku, kim Allah semadadır derse müşriktir diyor. Çünkü Allah'a yer ve mekan isnan etmiştir diyor. Şimdi Allah'a iman ettim deyince, şimdi İbn Abbas radıyallahu anh sözünü anladınız mı? Kim reyle, kıyasla, akılla anlamaya çalışırsa ne olurmuş? Ömrü boyunca, boyunca Allah'a bulamaz. Allah'a iman ettim diye kim bilir ne ilahlara kulluk yapar ama Allah'ı ne yapamaz? Bulamaz kardeşlerim. Onun için Allah'a iman dediğimizde ne yapacağız? Bakın en çok verdiğimiz örneklerden bir tanesi hem de tekfircilere harici dediğimiz veya cehennem köpeği dediğimiz o insanlara verdiğimiz bir reddiye var. İbrahim Aleyhisselam'ın bir kıssası var Kur'an'da. Hatırlıyor musunuz? Karanlık bir gecede İbrahim Aleyhisselam yükseklerde bir yıldıza bakarak ne diyor? Galeha zarab ediyor. Sonra ay çıkıyor. Hayran hayran ona bakıyor. Yine aynı ifadeyi kullanıyor. Sonra güneş çıkıyor. Her şeyi ihate ediyor. Ona aynı ifadeyi kullanıyor. O da batınca ben doğup batanları sevmem. Muhakkak ki Rabbim bana kendisini ne yapacak tanıtacak. Ben kavmimin eş koştuklarından Beniyim diyor. Bak ayet çok net. Şimdi gelin bu Allah'a iman meselesinde İbn Abbas'ın sözüyle bunu analiz edelim. İbrahim Aleyhisselam Ulul Azam peygamber mi? Evet. Allah Azze ve Celle'nin dostun dediği birisi mi? Evet. Kullandığı ifadeyi analiz edelim. Yıldıza bakıp Gale Hazer Rabbi derse bu kardeşiniz hükmü nedir? Şu şu. Küçük adam. Ne? Müşrik. Müşrik. Kafir olur. Çirk koşmuyor. Allah yerine Allah ediyor. Bu adam şu kardeşimiz ayı gördü aya taptı. Gale Hükmü ne? Kafir olur. O arkadaşımız güneşi gördü, secde etti. Gale Rabbi i̇şte Rabbim budur. Dedi. Hükmü ne? He? Kafir olur. Peki İbrahim Aleyhisselam bunun üçünü söylediği halde Allah Azze ve Celle o bir muvahhitti asla eşkoşmadık. Nedir bu? Ha? Anladınız mı? İbrahim Aleyhisselam o ana kadar aklıyla hareket etti. Fıtratıyla hareket etti. Fıtratıyla bir vahiy gelmedi. Ve ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Rabbim bana kendini muhakkak ne yapacak? Tanıtacak. Demek ki verdiği fıtri hasletlerle onu bilmesi var ama birlemesi ancak vahiyle mümkün. Onun için kardeşlerim aklıyla Allah'ı tanımaya çalışan insanların hepsi sapmıştır. Bakın Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında hüt, hüt gelip ne diyor? Şeytan hepsini kandırmış, hepsini güneşe secdeder hale gördüm diyor. Güneşe tapan yok mu? Var. Bizim kavmimiz işte. Ayhanlar, Türkhanlar Gökhanlar bu isimler nereden geliyor? Hep şirk isimleri bunlar. Hep şamanizm dininden gelen isimler bunlar. Ee, peki başka kadının kulu, paranın kulu, elbisenin kulu, bak başka bir şeyler de var. Yine ayeti kerimelerde bakıyorsunuz o nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin. Veyahut Firavun ne diyor kendi kavmine? Ha? Siz bana diyor danışmadan mı şey yaptınız? Kendini ilah ediniyor mu? İlan ediyor mu? Ediyor. Peki Hristiyanlar İsa aleyhisselama ve annesine ilah diyor mu? Diyor. Demek ki salih insan da kafir birisi de veyahut Mekke müşriklerine bakalım. Lat, menat, uzza, hubel kim bunlar? insanlar. Salih insanlar. Veya Nuhal İslam'ın kavminde Ved vebu Yisu nedir bunlar? Bunlar sade insanlar. Hep bunlar ne olmuş? İlah edinilmiş. Nasıl edinilmiş? Akıl onların yaptığı güzellikleri ne yapamamış? Ta geriye gibi takdir edememiş. Onun için kardeşlerim Allah'a iman dediğimizde bunu öğreneceğimiz yer Allah'ın Kitabı ve Resulullah'ın Sünnetidir. Başka bir şey eklemeyeceksin. Bugün bakın o cübbesizler mi, cübbeliler mi her neyse her sabah namazından sonra ne okurlar? Ha? Mektubat. Kimin? Birinci mektubunu biliyor musunuz? Allah'a neye benzettiklerini. Benim terbiyeme alakım müsaade etmiyor. Bu iki itikatları bu işte. Her gün şeytan bunlar onlara ne yapıyor? Okutturuyor. Öyleyse kardeşlerim Allah'a iman dediğimizde yerinden bu öğrenilmediği müddetçe iman geçerli ne yapmıyor olmuyor. Şimdi anladınız mı yeryüzünün niye karışık olduğunu? Şimdi anladınız mı ne kadar Müslümanım diğer insan var? Kafirler Müslümanların istediği gibi giriyor, istediğini yapıyor, istediğini yapıp çekip ne yapıyor? Gidiyor bir kurdun şuraya gelip zarar verip çıktığı gibi kafirler istediğini ne yapıyor? Yapabiliyor. Neden? Çünkü Allah'ın eli cemaatin üzerinedir. İnanan, tevhid ehli insanların üzerinedir. Allah'ın yardımı ancak tevhid ehli insanların üzerinedir. Yani bugün anıt kabire giren, esas duruşta duranla, türbenin karşısında, esas duruşta duran, saygı tazimde durulan arasında bir fark var değil mi? Hadi birini yapan Allah'sız, kitapsız, birini yapan Allah'lı, kitaplı. Hangisi şirkte? Hangisinin meselesi ağırda? Hesaplayabiliyor musunuz? E şimdi hangisinin duası kabul? He? İkisi de bir şeyler istiyor ilahlarından. Biri onu aracı kırıyor, derisi direkt ne yapıyor? Putatapıyor. Öyleyse dikkat etmek lazım. Allah'a iman dediğimizde neyi kabul edip, neyi reddedeceğimizi, nasıl iman edeceğimizi, nasıl seveceğimizi, güveneceğimizi, isteyeceğimizi ancak Allah'ın kitabından öğrenmemiz gerekir. Onu gereği gibi takdir edebilmek için Allah'a imanı anlayabilmek için, isim ve sıfatlarını yerli yerince anlayabilmek için vahyin dışına çıkamazsınız. Çıktığınız an ayağınız ne yapar? Kaya. Peki, bir mesele daha var. Bir ibadetin kabulünde kaç esas var? Ne bunlar? İhlas, aynı zamanda Allah'a imandır. E sen ihlası gerçekleştiremediysen ki Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ibadet etmiyor muydu benim? Mekke toplumu namaz kılmıyor muydu? Kurban kesmiyor muydu? Hac etmiyor muydu? Gelen hacılara yiyecek, içecek hayır hasanatta bulunmuyor muydu? Peki bunları müşrik kılan neydi? Allah'ı ne yapamadılar? Birliyemediler. Öyleyse Allah'a iman deyince bu basit bir mesele değil kardeşlerim. Hepinize tavsiyem Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla alakalı, Esma-i Lüsna'sıyla alakalı iki tane muhteşem eser tercüme edildi. Biri İbn Kesir'in tercümesi, birisi de İbni Kayyım'ın tercümesi. Biri Polen'den çıktı da öbürünün çıkan yayın evini hatırlamıyorum. Allah rızası için bu iki kitabı da alıp okumanızı tavsiye ederim. Biri İbn Kesir'in, isim İsmail Hüsna, biri de İbn Kayyım'ın. İkisini de okuması, okumanızı tavsiye ederim inanın çok şey kazanacaksınız ve bu kitabı bitirdiğinizde inşallah bitirirsiniz imanınızın bile farklılaştığını ve birçok amelinizin lezzet aldığını göreceksiniz basit bir şey değil bu çünkü Allah'ı tanıyan bilen, birler korkar, ne yapar? ondan hayal eder bütün peygamberler kavmine ne demişti? Hı? kimden? Allah'tan utanmadıktan sonra istediğinizi ne yapın yapın buradaki kasıt Allah'ı veyahut Müslüm'ün son bablarına bakıyorsunuz İsa Aleyhisselam hırsızlık yapan birini görüyor. Be adam diyor Allah'tan kork malik olmadığın bir malı neden alıyorsun ne diyor adam? He? Vallahi diyor ben çalmıyorum diyor ya İsa diyor ne diyor İsa Aleyhisselam bela büyüdü çünkü. Gözümün gördüğünü yalanladım, kulağımın işittiğini tasdik ettim diyor. Görüyor musunuz düşünce tarzını? Analizi görüyor musunuz? Hırsızlık fıtri bir meseledir. Ama Allah adına yalan yere yemin, tevhidi bir meseledir. İblis neden cennetten tard edildi? He? Allah adına yalan yere yemin etti, Allah'ın ismini kirletmeye çalıştı ve Allah Azze ve Celle de onu ne yaptı? Tard etti cehennemini Onun için kardeşlerim bela nasıl geliyor ona bakın. Allah'la alakalı meseleler çok önemlidir. Mesela zulümüştür hadisini hatırlıyor musunuz? Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Zulüm üçtür diyor. Bir, Allah affetmez. İki, karışmaz. Üç, Meşiyetine kalmıştır. Dilerse azap eder, Dilerse affeder. Affetmediğine gelince, Allah'ın seni yarattığı halde ona nitler, Eşler koşmandır diyor. Karışmadığına gelince, O da kul hakkıdır diyor. Müflis hadisini zikrediyor. Meşiyetine kalmışsa, O da senin işlediğin nedir? Fıtri hasletler. Hangisini affetmiyormuş? He? Demek ki Allah'a iman meselesi, Basit bir mesele değil. Bak, hadiste ne diyor? Hırsızlık yapsa da, içki içse de, kumar oynasa da, harpten kaçsa da vesaire vesaire vesaire. Fıtri. Allah onu cennete ne yapacak? Koyacak. Ebuzer ne diyor? Radyal Maham. Şimdi diyor o, Allah'ın kitabını okuyup duracak. Bak, cevaba bak. Bunların haram olduğunu da okuyup bilecek. yapacak? Cennete girecek. Öyle mi diyor? Evet. Sözü çoğaltınca Ebu Zerim burnu yerde sürtse de evet diyor. Şimdi buradaki akide neymiş? Fıtri, yani kendi nefsine zulüm Allah'ın neşiyetinde. Ha, hadise bakıyorsun burada parantez açım. Kalbinde hardal tanesi kadar kalmış birisi cennete ne yapacak en son? Girecek. Taşlaşmış, kömürleşmiş, cehennemde yanmış en son abi, bu hayat suyuna atılacak ve ne olacak? girecek. Yani direkt girme yok, öyle geçiş yok. Çıplak değil bu mesele. Ama Ebu sorduğu şu radıyallahu Bunu okuyup duracak, bilecek, yapacak, cennete girecek. Bunu ne yapamıyor? Bu cevap kime biliyor musunuz? He? He? Ha. Okusalar adam olurlar. Okusalar müslüman olurlar. Gavur demiyorum bak. Okusalar müslüman olurlar. Nasları. Okumayıp, o akllarından hareket ettiklerinden bu çelişkiye düşüyorlar. İşte Allah'a iman meselesinde aklı bulaştırdığın her yerde ayağın ne yapacak? Hayacak. Gülme. Mesela e, Allah razı olsun Harun hocamız Allah nasip etti. Biz bu tercüme ederken e, birisi tercüme ettikten sonraydı. Allah halen e, Allah nasıl kıskanır? Kıskançlık nakıs bir fiildir. Siz bunu nasıl böyle tercüme ettiniz diye bana bir mail geldi şimdi. Yayın evini önce bunu atmışlar. Değil ki bana döndürün bunu. Ben cevabını veririm ona. Tabi soruyu soran cübbesiz alimlerden birisi. Medrese okumuş, tükürmüş, yalanmış, yutmuş. Tabi onlara göre büyük adam eserleri de var. Siz nasıl diyor Allah'a kıskanç dersiniz diyor. Dedim ki böyle konuşma benimle. Telefonuna düştük. Ne konuşursak bir ölçümüz, takıldığımız, ihtilaf ettiğimiz bir yerde bir e, halledeceğimiz bir merceğe gidelim seninle. Hani pazara gittiğinde ver lan üç tane domates mi diyorsun? Ver bir kilo ya da yarım kilo domates mi diyorsun? Hangisini? E tabi kilo var tamam. Aramız herhangi bir mesele olduğunda nereye gideceğiz? E tabi Allah'ın kitabına. Güzel. Allah'ın kitabında ayette müşkülata düştük. Nereye gideceğiz? Resulullah'ın sünnetine. Güzel. Başka? Başka yok dedim. İkisinin dışında kabul mü? Kabul. Adam benimle emrinye gelmedi. Bu kadar ülemayı siz reddediyorsun? Bak etmiyoruz. Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünnetinde kalsak iyi değil mi? İkimiz de Sakin sakin. Suları bulandırmadan konuşsak olmaz mı? Yok. Şimdi ben delil getirdim. E tabi buna bakmak lazım. Bunun manaları vardır. E dedim nasıl? Mesela siz dedim her gün ne okuyorsunuz? İşte biz İmam-ı Rabbani'nin mektubatını. Güzel. Ben sana mektubattan bir ifade okuyayım. Mümin kafir olmadıkça, anasıyla zina etmedikçe, din kardeşinin kellesini kesmedikçe, Mümini kamil olamaz. Küfür ettim. Allah'ın dinindeki küfrü vaciptir diyordum. İmam-ı Rabbani nokta nokta gidiyor. Lütfen şerh eder misin? İşte dedi sen dedi böyle okuyorsun. Bu cümleyi saptırıyorsun. Edip sen oku. Sen söyle. Yani mümin kafir olmadıkça, anasıyla zina etmedikçe, Allah'a küfür etmedikçe mümini kamil olamaz diyor. İmam-ı Rabbani diyor bunu şimdi. 445. mektupta. E şimdi bunu buraya ben mi yazdım? Yok. E bunun bu manası, bunun başka bir manası yok arkadaşlar Bunun manası bu. Adam bu sözü ne yapmış? Söylemiş. E sen bunu savunacağına, Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde emini, vahyin geldiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah ondan da kıskançtır. İndirdiği emir ve nehirlerin yapılmasını iste. Sen Resul'un bu sözünü neyle yalanlıyorsun? O öyle değil diyor şimdi. Anladınız mı? Allah'a iman meselesi, aklınızı kiraya verirseniz, aklınızı çalıştırırsanız ne yaparmış? Gereği gibi takdir edemezsiniz. Bakın, kadere iman meselesinde. Ayağa kayanlar kimler kardeşlerim? İnanın en zeki insanlar, en akıllı insanlar, şu yeryüzüne gelen en akıllı kafayı en çok kullanan insanlar kader meselesinde akıl yürütmüşler, ayakları kaymış. Bakın isim ve sıfatlarda Allah'ı gereği gibi takdir etmeyen insanlara bakın, hep en akıllı insanlar. Gereği gibi ne yapamamışlar? Takdir edememişler. Mesela Alimran 7'yi biliyor musunuz ne olduğunu? Bu kitabın bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabih'tir. Muhkemler Kur'an'ın anasıdır. Müteşabihler iman etmeniz gerekenler. Peki bu ayetle muhatap olan kimler ha? Avam mı alimler mi? Alimler. Yani insanların içinde en akıllı insanlar. Peki uğraşırlarsa ne oluyorlar? Kalpleri hastalıklı ve ayakları ne yapıyor? Kayıyor. Adam, çocuğun birisi buzda kayıyormuş. İmam Ebu Hanife Rahimullah diyor ki ey çocuk diyor dikkat et diyor düşersin. Ayağın kırılır diyor. Çocuk ne diyor? Ey imam diyor sen dikkat et diyor. Senin ayağın kaydı mı ümmetin ayağı kayar diyor. Yani alimin hatası ona inanan birçok insana ne yapar? Ayağının kaymasına sebep olur. Onun için kardeşlerim burada işte Allah'a iman meselesi dedim mi Naklin dışına ne yapmayacağız? Çıkmayacağız. Esma'yı Lüsna ne gelmişse o oh, bitti. Ne diyor? Kim Allah'ın isimlerini bilirse Allah onu ne yapar? Cennete koyar. Bitti. Bu kadar. İster ezberleyin, ister öğrenin, ister hayatınıza geçirin ama bu söz yani bu hadisi şerif gerçektir, doğrudur ve yapanın cennete gidiş Biletidir. Cennet istiyor musunuz? He? Evet. Geçen Harun Hoca diyor ki bana, baba diyor, gel diye ezber yapalım. Ne yapalım oğlum? Hafız olalım. Oğlum sen hafız olduğunda ben elinden ne aldım? Niye ben şart koşuyor? Değil mi? <gülüyor> yani siz cennete gidiyorsunuz da ben size çelenk şey mi taktım yani? Böyle tutup ayağınızdan çektim. Cennete gitmek istiyorsanız, yollar belli, ölçüler belli, bu derslerin asıl adı cennet dersleridir cennete gidiş yolunu anlatan derslerdir bu iman dersleri çünkü iman karanlıktan insanlığı ne yapar? aydınlığa çıkartır Allah Azze ve Celle Bakara suresinde zikrederken ne diyor? karanlık bir yerde şimşek çaktı mı gözünün önünü görür aydınlanır, sonra aydınlığa gitti mi, olduğu yerde kalır kim anlatıyor? münafaa anlatıyor onun aydınlığı İslam. İslam'dan çıktı yerde kaparanlık. Öyleyse iman da böyle. İman bir nurdur, ışıktır. Ve imanın bapları neyse, nereden ne geliyorsa onu alman lazım. Bugün toplumda kader meselesini işlerken mesela bir tanesi ne yapıyor? Bir dağ çizmiş. Hani filmlerde çiziyorlar ya şöyle. Bir tane daha çiziyor. Şuraya bir köprü koyuyor. Dağın burada da bir tünel var. Buradan bir tren geliyor. Köprünü buraya şey yok. Ha. Tünel var burada. Buraya giriyor. İki şey arasında köprü var. Köprü yıkılmış. Ha aşağı buraya Allah'ın resmini çizmiş. Kader anlatanlar. Şimdi adam son sırada trenle köprüye giriyor şeye tünele. Tünelden çıkınca köprü ne atmış? Yıkık. Yani tren oradan çıkınca adamlar ne yapacak? İşte kader bu diyor. Anlattığı bu. Ne kadar güzel değil mi? Çok basit. Veyahut bir zamanlar Asrın Getirdiği Tereddütler diye bir kitabı vardı. Mevfettah Şahin, şimdi FETÖ diyorlar. <gülüyor> Güya Kader'i anlatıyor. Bu, bu da Kader'i anlatan da o. Yani o kitap, bir de Mehmet 40. mı ne vardı? Nursuz şey, Narcı mı? Nursuz mu? Nursuz neyse. Kader'le alakalı kitapları topladım da bunlardan çıkıyor bazıları. İnanın okuyan adam kader müşkülatı yoksa kader müşkilatı başlar. Çünkü adamlar aşmazlarını sorularla kitaba dökmüşler ve Allah hakkında Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında seni ne yapıyorlar? Şüpheye düşürüyorlar. Demek ki sohbetin başından beri üzerinde durmak istediğim veya durduğum nokta şu. Okuduğunuz, kitap diye aldığınız, ilim diye böyle tahsil etmeye çalıştığınız her şeye ne yapacaksınız? kaydedeceksiniz. Önce size emanet ediler. şu iki ağır emaneti bir okuyun ya. Allah aşkına önce şunları bir okuyun. Ne bunlar? Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti. Bu ikisini bir okuyun. Hadiste ne diyor? Bunun ikisi kıyamete kadar birbirinden ne yapılmayacak? Ayrılmayacaktır. i̇bn İbn Mesud'dan gelen nakil. bu. Bunun ikisine sarılan asla sapmayacak Saptırılmayacak. Bundan santim çıkan yoldan ne yapacak? Çıkacak. Öyleyse asla bozulmayan, Allah tarafından korunan, Azze ve Celle tarafından korunan bu vahi öğrenelim kardeşlerim. Öğrenirseniz belki az olabilirsiniz. Bazen İbrahim Aleyhisselam gibi kavminiz içinde tek kalabilirsiniz. Bazen horlanabilirsiniz, dışlanabilirsiniz, kötü söz, lakap takılabilirsiniz. Ama mükafatı büyük değil mi? Tek başınıza bile olsanız siz bir ümmet siz bir milletsiniz demiyor mu? Öyleyse doğru olanı öğrenip o doğruyu hayatınıza ne yapın? Geçelim kardeşler ki Allah'ın size ne yapsın? Yardımı olsun lütfu olsun. Gören gözü işiten kula, yürüyen ayağı mesabesinde olun. Ettiğiniz her dua Allah indinde kabul olsun. Ama bunlar olmazsa ne ibadet boyumuzu geçer, ne de imanımızın bir değeri kalmaz kardeşlerim. Evet. Allah'a iman dediğimizde bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki birincisi, akıl bir melekedir, Allah'ın verdiği güzel bir nimettir. Mükellef olmada en azından altyapıda şarttır ama vahiy işin içine girdi mi, ne yapacan? Akıl artık vahye mahkumdur. Akıl binilendir, binen değildir. Akıl hatıp değildir. Heh. Peki Allah Azze ve Celle Resulü ile alakalı bir ayet indirmiş. Ne diyor? Sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik, sen de öğrendin diye. Demek ki ve Vesselam'a dahi gelen vahiy gerekliyse, öyleyse vahiysiz biz hiçbir şey ne yapamayız? Yapamayız. E şimdi kafamıza göre ibadetlere takılsak, ya ben günde beş vakit şu namazı kılacağım yere akşam toptan kılayım diyebilir misiniz? Ha? Ya o sabah o saatte kalkılmıyor işte akşam bazen oluyor, çok geç oluyor. İşte ben bunu öne çeksem, şunu yapsam diyebilir misiniz? Ha, akıl var ya. Veyahut Ramazan ayı hep yaza doğru geliyor. Ya ben bunu Ramazan ayı nasılsa tam tutayım ama kışın tutayım diyebilir misiniz? Veyahut Zilhicce ayında değil de başka bir ayda gideyim hac yapayım diyebilir misiniz? E diyemiyorsanız başka meselede nasıl başka şeye burnunuzu sokuyorsunuz? Veyah şu olur diyorsunuz ha? Demek ki dinde ölçü Allah'ın azze ve celle'nin dediğidir. Bunun dışında bir ölçü nedir? Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve kadının bunda seçme hakkı yok. İşte Allah'a iman dediğimizde de neye iman, nasıl iman, ne şekilde iman bunun altını içine dolduracak mesele de nedir? Yine vahiydir. Bunun dışında neyle doldurmaya kalkarsanız o ismi alırsınız. Muhtezile niye demişler? Eşari. Niye demişler? Cehmiye. Müşebbiye. Niye demişler? Ha? Hep Allah'ın isim ve sıfatlarında akıllarını kullanmışlar. Sıfatları ne yapmışlar? İnkar etmişler. İşlerine geleni almışlar. işlerine gelmeyeni reddetmişler de işte bu isimden anılıyor. Peki biz neyle anılıyoruz? Hangi isimden? Ha? Ha? Müslüman. Çünkü Müslüman'ın sıfatı belli. Onlar ne yapar? Bakara Suresinin girişinde ne diyor Allah Azze ve Celle? He? Onlar iman ederler. Kayba da iman ederler. Allah'ın verdiğinden hem yer hem de infak ederler. Namazı dosdoğru kılar. Zekatı da verirler. Bak bu sıfatları. Peki ayağa kayan, yoldan çıkan insanlara ne isim verilir veli? Nereden çıkmışsa, hangi şeyden çıkmışsa o isim verilir. Aktı mı kullandı? İnkâr etti mutezile? Ney? Eşari. Ney? Kaderiye. Ney? Harici. İşte bu, o saptığı noktanın adını koyuyor. Ona kadar kendine ben müslümanım desede. Ümmetim 73 fırkıya ayrılacak. Benim üstesine. Hepsine ateş dokunacağım. Kurtulan kim? Benim ve ashabımın yolu üzerine olandır. Diyor. Allah Azze ve Celle hepimizi, bizi ve neslimizi o kurtulan tayfeden kılsın. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Allah'a iman meselesinde çok ciddi noktalar var. İnşallah yarım kalmasın gelecek derste onları devam etmeye çalışalım Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin Rabb'u bilen, birleyen ve onu razı eden sammı kullardan eylesin bizleri Allah Azze ve Celle bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın hasta olan kardeşlerimize Allah Azze ve Celle acil şifalar versin Onlara öyle bir şifa versin ki bir daha hastalık yüzü görmesin. Dertte olan, borçlu olan kardeşlerimize Allah Azze ve Celle borçlarını ödeme, dertlerinden kurtulmayı nasip etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurike ve etubileyim. Elhamdülillah.